Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mekke döneminin ikinci bölümü inşallah nasip olursa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Mekke'de tebliğini gizli yapıyordu. Bu tabi daha kolaydı. Ama Rabbim ona emri verince aç ya bunu yap diye İş tabi zorlaştı, zorlu günler başladı. Özellikle müşriklerin putlarına ait, ayet-i e gelince artık müşrikler kudurlar, bir zalim canavar oldular tabii onlar. Bunun üzerine Mekke'nin önde gelen müşrikleri, yani aşırı din düşmanları Ebu Talib'e gittiler. Diler ki Ya Ebu Talib bu senin yeğenin Muhammed. Yeni bir din getirdi. Onlara göre haşa aramızda fitne soktu. E işte aile birbirinden bölüyor. Araya bölücü getirir dediler. Ya ondan imajini çek yoksa dediler aramıza dediler düşmanı girecek. Evet Halepeyganın çağırdı Resumazetlerine. Dedi ki ya Muhammed. Tabii onlar bilemiyorlar nedir peygamberlik. Onlara göre sanki hemen kenara çekil gibi onlara göre. Ebu Talib çağırdı. Ya Muhammed dedi zaten. Bak dedi işte Ebu Celiler Beşeybe gibi müşriklerin ileri gelen kafirler, azgınları geldiler. esenden senden Ne oldu biraz işi yavaş al. Yani pek ileri gitmezsen. Amca ben bunu yapmıyorum dedi. Bana Rabbim bu görevi verdi ben ölsem de beni parça parça isteler de ben bu gün yapma mecburum dedi. Ama seni, sen beni koruma sen bilirsin dedi. Tamam Amca Ebu Talip acılı peygamberimizi yeğeni olduğu için yanında büyüdüğü için peki sen devam et görelim dedi ona. Peygamber Aleyhisselam teri tabi durmadan acı gizli yolda çölde gece gündüz gördüğü insanları Allah-u Teala'ya İslam'a davet ediyor. Yani insanları kurtarmaya çalışıyor. Dünyayı bir gemi kabul etsek zaten gemi şeklinde dünya aslında. Yani küre ama yani uzayda yüzen bir deniz gemi şeklinde zaten dünyamız. Bu gemi çarpmış parçalanmış. İnsana dökülmüşler uzayda denize. İşte peygamberin görevi insanları kurtarıp oradan cennete ulaştırmak. Onun görevi bu. Aradan az bir zaman geçti. Yine toplandığı Mekke'nin ileri gelen müşrikleri. Dedik ki Ebu Talib'e Ya Ebu Talib dediler. Senin yeğenin Muhammed'in eğer paraya, mala ihtiyacı varsa bu işi bu işi yapıyorsa aramızda para toplayalım mal toplayalım ona verelim bu işten vazgeçsin. Ve Hatice Vadem'de yaştı Hatice. Eğer genç bir kızı elenmek istiyorsa kendi hangi kızı isterse ona onu vereceğiz. Bu işten vazgeçsin. Yok eğer ki bir liderlik tutkusu varsa onu Mekke'nin başına getirelim. Bana lider olsun Mekke'de. Ama bu işten vazgeçsin, peygamberler. Ebu Talip peygamberi çağırdı. Bak yene evladım dedi. Bu şekilde de müşrikler geldiler. Bu sefer daha ağır bir şekilde artını koydular. Onlara ondan teklifini söyledi. Peygamber şaşıyordu. Amca Sağ elime güneşi verseler, su elime ayı verseler, beni şu evrene kader sultan yapsalar isteme Bana Rabbin peygamberin görevini verdi. Benim görevim insanlara kurduşta çağırmak, insan cehennemden kurtutmak insanları dedi böylece. Ve peygamberden yaş geldi o anda. Ebu Talip yani dedi ki yani Muhammed'im ben sağ oldukça seni korurum dedi. Ebu Talip Mekke'nin Kureyş'in reisiydi. Ağırlığı vardı Mekke'nin mükerremede. Haşimoğulları, Sülalesi, Kabaltı bunun için Ebu Talip ona sahip çıktıkça pek bir şey yapamıyorlardı. Tabi müşriklerin bu teklifleri de kabul edilmeyince artık İş azıtı müşrikler. Müslümanlar imaden Müslümanlar, ancak imanını gizleyenler, gece yarılarında çöllerde, evin kuytu yerinde, mahzende namazlarını kılabiliyorlar. Kuran-ı Kerim'i gizli okuyorlar. İmanını belli eden, imanı saklayamayanlar ya da işte namazlarla yakalananlar, bunlara karşı ağır, çok ağır baskı başladı. Dışarı çıkamıyorlar, hele biraz da arkası olmayanlar zayıfları, tek tokada dövüyorlar, işkence yapıyor, hakaretler yapıyorlar bunlara. Artık Mekke mükerreme, İslami açıdan yaşanmaz bir cehenneme döndürür Mekke Mekke'ye mükerremeyi. Şimdi bir de kendimize bakalım adı cemaatimiz. Yani asıl sade demek orada nasıl yaşanmış İslam nesi gelmişse buraya ona bakalım da biz şu rahatlıkta namaz koyuyoruz muhtemelen der. Allah işte ne yapıyoruz ya? Ne yap Allah'a işte Bunun üzerine bazı sahabeler gelirler Resulullah'ın yanına. Dediler ki, ya Resulallah. Ezaya razıyız dediler. Cefaya razıyız. Çileye razıyız. Ama ibadet etmemiz engelleniyor. Namaz kılamıyoruz. Sahabelerin de ruh canı namazı. Yani namazdan öyle fiiz alıyor ki sahabeler Onların, nasıl ki balığın canı suda derler, onların da canı namazı sahabelerinde. Hazreti bir sıddık hazretleri, evinde namaz kılarken, sesiyle kuru okuma başlıyormuş, duymasın diye. Fakat namaza durunca, kuru başlayınca, kendinden geçiyor mu derler. Açıkça okuma başlıyormuş namazı Geldi sahabe peygamberimize yarısıyla Allah işte bu işkence, eza, cefa, bu kadar baskı, bir de ibadeti engelini yarısı Allah. Ne yapalım? Bir izin ver. Eller dünya geniş, Mekke dışına çıkalım da başka bir yere göç edelim. İzin iste peygamber. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri peki olur dedi onlara buyurdu. İsteyen yani bu hicret, bu göç isteğe bağlıydı. mecbur değildi. Farz değil onlar için. İlk hicret. isteyen dedi gidebilir. Ama nereye edecekler? Dünyada İslam ülkesi yok ki o anda. Peygamber şehri Mekke'nin o anda Orada işlemişler ama ne işiktir şimdi bunlar? Yine sordular, yarısı yallah edelim acaba ama? Peygamber ay ay ayak aldı, alsam azeti, bu var pe parmağıyla denizi gösterdi, Kızı denizi gösterdi, o tarafa gidelim buyurdu. Yani kuzenizin bir sahinde Mekke Mekreme arabistan karşıda hapishan var. Peygamber ona e hapishanı gösterdi deniz tarafından. Oraya gidin. Oran hükümdarı adildir buyurdu. Şimdi burada bir incelik var tabii adıca mahademiz. Peygamberimiz onları hapis gidin dedi. O zaman hapisten Müslüman değil tabii. Hristiyan ülkesiydi. Fakat Peygamberimiz onlara yani müşriklere karşı Hristiyan ehver hafızı değil. Ona pek buyurdu. Oraya gidin. Haber sen gösterdi. Oran hükümdarı yani asamenjasi o adildir. Yani Hristiyanlığa sığma değil. Hristiyan ülkesi gitme değil de. Demek oran hükümdarı adildir buyurdu. Oran hükümdarın şahsiyetine yani kişiliğine falan, tavsiye onları böyle. Oraya gidin diye. Demek ki İslam dışı başka dine bir olan kişi bile bir devlet başkanı eğer adilse adaletliyse onu Peygamber ödü bu şekilde. Bir de Peygamberimiz şöyle buyurmuştu teremler: Ben adil hükümdarın zamanda doğdum buyurmuştu. O da kimdi? O da İran. Sasan Devleti'nin başı Nuşi Revan'dı. Nuşi Revan o zaman İran'ın idi. Uzun zaman tahta, saltanatı uzun sürdü. O da adil muhtemelen. Ne demek adil? Yani bir devlet başkanı halkını kucaklarsa, ayrım yapmazsa, inançtan dolayı eğer bir devletin başkanı halkını ayır bölerse, tabii zulüm bomuşa beleşam. Bunun üzerine ilk olarak Mekke-i e beş 5 tane sahabe yola çıkıp ilk açılır böyle. Hicret göç en acı bir gerçek modayandır. En acı. İş için gitmiyor oraya. Görevle gitmiyor. Oraya rahat edeyim diye gitmiyor. Ne yapıyorlar? Evini, işini, aşını, rahatını, her şeyini terk ediyor. Ancak düzenini kurumuş, yuvasını kurumuş. Sırf İslam yaşamak için, Allah için mecbur kalıyorlar. Ta ki doya doya namaz kalabilsin. İlk beş kişi. Bunlar kimler? Biri Hazır Osmanlı. Bil Affan Hazretleri. Peygamber geldi Haz Osman ilk Müslüman'dan kendisi Ya Resulü Allah ben de gitmek istiyorum hapaşistan'a dedi. Peygamber buyurdu Osman zevceni, eşini Ruka'ya onu da al götür. O sensiz duramaz sensiz duramazsın buyurdu. Eşini götür. Yalnız gitme buyurdu. Kim onu eşti? Hazreti Rukai'ye. Peygamberimizin kızı Muhtemelen. Ben kızı Allah hikmetine bakınız, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, henüz daha kendisine peygamberlik gelmeden önce, iki kızını, ilk kızı adı Zeynep'tir, o evliydi. Diğer iki kızı, Rukai'ye Ümmü Gürsüm. En küçük rahatsız Fatma'dır, O da çoğudur o zamanlar. İkisini Ruka ile Ümmü Ebu Leyb'in iki oğluna nikahlamış onları. İslam'dan önce ama. Ebu Leyb hakkında Tebbet ida Sürici gelince Ebu Leyb tabi zaten İslam düşmanı peygamber düşmanı daha azdı gayet azdı. İki yolun çağırdı. Utbe, Uteybe oğulları da. Dedi ki, ben Muhammed'e düşmanım dedi. Amca sikinesi aslında. Ben Muhammed'e düşmanım, onun dinine düşmanım, onun kızı ben dedi. Gid onlara boş gelin dedi. Hemen iki oğullara geldiler. Utbe büyük olanı o Rukkaya ile nikahlanmıştı. Ama daha bir yere gelmemişlerdi. Yani biz nasıl söz kesiyorsak onlar yapmışlardı. Utbe geldi peygamberimize tabi sert şekilde öfkeli şekilde geldi. Ya Muhammed ben senin kadına boşuna işlemiyorum. Peki sen işlemi tamam dedi. Zaten düşmüyordu aslında sıradan iki hata. Önce verilmişti ona. O çekti gitti. İkinci oğlu geldi Uteybe. Onun küçüğü o. O geldi. O da babası gibi en azgınmış böyle. Peygamber'e gelir ya Muhammed, ben sana kız, istemiyorum. Ben sana, sana seni sevmiyorum. Kız, istemiyorum. onu başladım. Peki. Ama pekimizi işte, alamadığı uhtiyabeden kafir Peygamber saldırdı. Peygamber gömden tuttu, yakasını yırttı Peygamber'e böyle. Peygamber, e. Peygamber sarsı. Tabi Peygamber'in görevi kavga etmek değil. Onun görevi her şeyi istiğini çekip insanı kurtarmak. Ama baktı Peygamber Aleyhisselam dedi ki bu teybenin gönlünde hiç imanları hiç yok. Nasip yok onun böyle işte. açtı. Ya Rabbi canavarlarından bir canavarlarımın başına müsait hele Ya Rabbi'yeydi. Helek olsun bu şekilde. Peygamber böyle dilis seçti dedi. Bu teybe bunu duydu ama onda korktu ama. işte korku geldi. Kısa bir zaman sonra bu teybe bir kafile deve kervanı ile Şam'a gitmeye kalktılar. Tabi gece oldu, mola verildi, istat edecekler. İlk Uti Bey arkadaşlarına, Muhammed bana beddua etti. Ondan program bedduası. Beni koruyun dedi. Bu deve üzerinde herkes bunu ortaya aldılar. Etramar devri çevirdiler. Çevirdiler. Gece yarısı bir aslan geldi. Çel aslanı geldi. Diğer devler dokunmadı. Kimse de dokunmadı. Hem Utbe'ye geldi. Devre aşağı indir kendisini. Altını aldı. Çiğnedi. Parça parça parampar etti. Gitti muhtemelen. Yani hem dünyası gitti. Hem aharete gitti. Diğer Utbe'ye gelince ona İslam nasip oldu o. Müslüman oldu böyle. Tabi ben damatı şefinden tam varım kaldı ama. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu büyük kız Rukay'ı yani ikinci, en büyük bu evliydi o. Peygamber bu kız Rukay'ı Osman'a verdi. Evlendiler. ikisi evlendiler. Fakat çok ama çok mutlu oldular. Öyle de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ya Osman sen Rukay'ı yesiz o senin duramazsın onu da götürün buyurdu. İkinci giden bu Habeş'e yani bu beş kişiye ben görün çok sevdim Onu biraz kısa belirteceğim haklarında inşallah. İkincisi adı Zübeyir. Zübey bin Avam. Yani Arapçada şöyle denilir. Önce oğlun ismi, sonra akadem babası gelir. Burada bin oğul demektir. Yani Avam'ın oğlu Zübeyir anlamına geliyor. Avam da o cahil zamanda öldü. Hatice valilerimizin kardeşiydi o da bakınız alanda. Ama avam erken öldü. Zübeyir çölükken yetim kaldı peygamz gibi aldı. Yetim kaldı. Annesi bunu çok dövermiş Hazice Zübeyir'i. Yetim kaldı ya. Annesi kim? O da halası aslında safi adam, adam aslında. Ama neyse ne hikmetse Yetim olan küçük oğlan Zübeyir'i çok da vermişti o zaman. Bunun üzerine Zübeyir amca salıyor. Alıyor kendisi, bunu bakacağım diyor. Gerçekten Zübeyir'i çok yetiştiriyor. Hadi Zübeyir, İslam'a çok genç geldi. Yani yaşlı itiraflı biraz da, yani delikanlı geçmemiş çağlarında belki de böyle. Yani böyle ermişti tabi. Çok İslam'a geldi, Hadi Zübeyir. Öyle İslam'a geldi ki içi İslam'la bütünleşti. Her şeyi İslam'da buldu o gençliğinde. Öyle İslam'a sarıldı. Onu çok seven amcası İslam'a gelen duyunca başta bunu o diye şimdi. İslam'dan dön dön dön diye. Dönemiyor ki ama. Dönemiyor ki böyle. İçin Allah diye yanıyor. Ölüm onlar hiç kalıyor böyle. Onlar candan baştan geçiyorlar. Öyle imanlara kuvvetlenmiş. Bakın muhteşemler. Amcası, onu amcası ne yaptı? Onu bir hasıra serdi. Tavana böyle bağlı da, ateşit çıktı da onun onu dumanla eza verirken işte böyle. Bu şekilde, İslam dönmesi için, ama tabi dönmedi elhamdülillah. İşte bu da ne yaptı? Ve elhamdülillah, mekke bu da gitti. Üçüncüsü yine Haz Osman bin Maz'un. Yani babası ismi Maz'un bu. Haz Osman. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin süt kardeşi oluyor kendisi. Peygamberimizle arası çok iyiydi İslam'dan önce. Peygamberimiz buna gitti. Daha ilk İslam başında yani daha gizli daha. Osman gel. Senin yerin İslam. Sen İslam'a gel. Buyurdu ona. Pek düşüneyim filan dedi. Ama kini aslında yumuşakmış kendisi yapısı, böyle hayalî bir şeymiş kendisi de. İslam birden gelmedi. Fakat Peygamber bırakmadı ama. Arda bir gitti. Hep bunu davet Peygamber. Hep davet davet etti. Sonunda Peygamberimizi utanarak İslam'a girdi. Utanarak İslam'a geldi. Evet Yarası İsmi Hocam dedi. Kendisi getirdi. Müslüman oldu. Namaz kılıyor. Ama işi tam İslam'da da sağlayamadı. Bir gün otururken Peygamber yanında vahiy get peygamberimize inanın ömrü -e buutu -e, okunu aç gelmeye gelince o anda öyle bir hal geldi ki Osman'a öyle acil bir iş ister Rus taybi cezbar gereği gelmesine birden bir Allah'a dayandı o anda. Öyle bir hale geldi. Öğ hale geldi. Kısa bir zaman sonra Pergamze geldi. Ya Allah ben eşim Habliye boşamak istiyorum. Bana müsaade izin verir misin? Soru Pergamze. Peki ya Osman, eşin Habliye'nin ne suçu var? Niye ona boşuyorsun? Ya Allah suçu yok. Benden daha iyi o galiba. Benden daha kuvvetli kuvveti Müslüman. Ama Ya Resulallah, ibadet etmeye doyamıyorum dedi doyamıyor Ya Namaza, Kur'an'a zikret doyamıyorum, doyamıyorum Ya eşimin hakkı kalacak korkuyorum. Yani bakın muhteremler, geceleri o kadar kendini Allah'a ibadet veriyormuş ki, bunu nasıl yapabiliyor? Elinde değil böyle. Öyle aşk gelmiş, maş gelmiyor böyle, cezbe gelmiş böyle feyiz alıyor. Eşimin hakkını getiremiyorum diye şey yapıyor. Peygamber yapıyor. Peygamber'e müsaade kendisine. Ve bu muharezat muhteremler Medine'de tabi hicretten sonra, önce hafiften gitti bunlar da, sonra Medine'ye geldi. Medine münevlerinde ilk ölen sahibi bu oldu. O zaman oldu kendisi, Medine'de. İlk olarak bu ölde. Haber getirdi Peygamberimize. Ya Allah. Osman bin Mazlum vefat etti diye haber geldi. Daha Peygamber doyamadan böyle Medine'de... Hemen Peygamberimiz gitti, yıkanmaktaydı böyle. Yıkanmış, kefene sarmışlar. Peygamberimiz onun alnından öptü muhteremler, kefene böyle. Allah'ın Resulü Peygamber'imiz onun alnından öptü. O anda bir çok duyguluyor Peygamber'imiz, ağlamaya başladı. Peygamber'imiz... Peygamber'e yaşları, had Osman'ın kefendi işini yanaklarına geldi böyle. Yüzü Peygamber'in yüz yaşıyla kefen işini içine girdi. Öyle girdi. Şimdi namazı kılındı ama nereye gömülecek? Tamam, Medine'de mezarlık vardı önceden halk müşrik tabi. Orası müşrik kâfir mezarlığıydı. Bir bu düşünselhablerden nereye gömülecek? Şu başlı sahabeler. Ya Resulallah, nereye gömüyorum Resulallah? İşte orası, burası araştırırken Peygamber buyurdu ki, bana Rabbim emir verdi. Bekya, ah. yani cennet-i bakya ah dedi, mezarlık. Oraya gömülecek bu yok derler. Peygamber bizzat başlarına gitti. Oraya herhalde ilk gömülen sahabeden Medine mezarlığına Hazreti Osmanlı. Buyurdu, Ondan sonra kim ölse oraya gömüle başladı. Derim. Oraya gömüle başladı. Üç komşuluk vardır. Üç komşuluk vardır. Biri dünya komşuluğu. Biliyoruz hepimiz tabi biliyorum muhteremler. Hatta bir atasözümüz vardır. Ev alma komşal derler. Allah korusun kötü komşu insana dünyayı zindan eder. Cenneme kötü komşu dünyada. İşte üç komşulukların biri dünya komşuluğu bir kimsenin iyi komşuluğu oldu mu o gün günden diğer hayatını işler ilk nasıl olduğu. İkinci komşuluk mezar komşuluğu, mezar komşuluğu, E bir gerçek bir Müslüman, Allah diye aşık olan bir Müslüman, eğer günahkar olsan, günmürse o da da kötü komşudan zarar görüyor. Kardeşi. Bunun için bakınız hep belki de farkındasınız tabii değil mi böyle Nerede bir büyük evliğe yatırı varsa hep yanında mutlaka mezarlar var. Hep vasit etmişlerdir. Bir filan yere gömün, falan yere gömün diye. E, Polisi var mı? Var tabi ya? Yatıyorsun mezarında. Komşudan nurlar geliyor. Feyzler geliyor. Meletler geliyorlar. Orada hutsu sohbetleri yapıyorum mezarlarında. Orası bir alem. Onlar hep yat uymuyorlar. Ruhları da böylece geliyorlar, geziyorlar, görüşüyor birbirlere meletler geliyor, sihaflar ve feyizler geliyor. Bir insanın makamı o kadar güzel olmasa bile kişi bakıyor yattığı yerden Resulullah ziyarete ediyor ki yanındakine geliyor. Bence. Eğliyorlar, geliyorlar. Onun mezarı, cihanın bahçesi. Onun kokusundan o da faydalanıyor. Üçünün komşulukta İnşallah nasip etsin, Cennet komşulu muhtememindir. Dördüncüsü Abdullah bin Mesud Hazretleri. ilk beş kişinin odur. Hazreti Abdullah bin Mesud Hazretleri Mekke'ye mükerremede koyun çobanlığı yapıyordu kendisi. Boyu kısa çok da zayıfmış kendisi de. Gayet zayı, kısa boyluyormuş. Aciz bir şeymiş. Bu işin deve çabını yapamıyormuş. Ancak koyun çabını yapabiliyormuş. Bir gün Peygamber Aleyhisselam hazır bir yanına aldı. Çıktan bir kez dışına. Amaç ne? Tabi turatma gezmek değil. Bir kişiyi kurtarmak. İslam'a getirmek. Peygamberimiz abla gördü. Yana gitti. Ya Abdullah biraz süt bize verir misin? hane yani koyununa sağdı. Bize biraz süt verir misin biraz? Dedi ki: "Ya Muhammed" dedi. "Bağım işte o tabi. Koyun hepsi sütsüz" dedi. İbni süt yok bunların galiba. Bu sütler böyle. De, bir koyuna baktı. "Peki Abdullah, bunu sağsak olmaz mı?" dedi ki: "Ya Muhammed, orada hiç daha doğru mu zaten daha o. O hiç süt yok ondan da." De, dedi ki: Abdullah Size amar izin verirse onu. sahiyim e ana. Gülüyor, sabah bakamda çıkardıçak, ar dedi. Peygamber tuttu mu bu arka hayvan mı Sanki çeşme yok, açtı belki. Getir bakalım büyük kap, getir kap, doldurdu. İş bakalım, al bir bakalım, kendi işti, doldur kabını, Çeşme Sırf akıyor. Siz var akıyor, hava akıyor bu şekilde. Tam bunu görünce ya Muhammed bu ne oldu? Haber olmuşlar Peygamberinden dedi ki ya Abdullah Allah'ın peygamberine verdi. Allah'ın Resulü'yüm iman davet ediyorum. İç zaten tertemizmiş. İslam'a tam layıkmış. Hemen orada kendisi getirdi. Müslüm ol muhtemelen. Ondan sonra artık şobanlığı yapamadı ama. Hep peygamber yanında her zaman böyle. Hep peygamber yanında Mekke'ye mükerremede ilk olarak kuraçı çok yan bu zat olmalı. E ne ki mi karamada? Resulülülüğün samiyye Rahman süreci gelip Peygamberimize. Peygamberimiz hesabına yandakilere, dakiler, andakilere bunu kim okuyacak ididir müşriklere, kabe'nin yanında. Ta ki de Ne demek yani tekme toka dövümek yaralamak öldürülmek. o şekilde bir aldururlar Abdullah mesela ayağa aldı. Ben okuyayım Arşülallah. Bu çok kısa. Çok zayıf, aciz çok burada. Ama imandan gelen bir enerji kendisine böyle, galerine geldi, ben okuyayım ya Resulallah. İmanın e, yani cevabı üç sefer soruldu, hep bu atlanınca, git oku bakalım peki. Geldi, elbette çekti, Errahman, El Alem, Kur'an diye başlayınca, kalkın müşrikten bunu başta dövmeye başladılar. Ebu Ceyb kafirde geldi, kulağına bir tokat vurdu, kulağa yarıldı. Kulağı yarıldı, kulağın başına kanakmaya atmaya. Döndü, peygamberimize. Hatta İbn-i Asya'nın yaşlı gelime başlamış. Tabi peygamber için işte nedir bu? Bir sahabesi böyle dövülmüş, kanla içinde işte geliyor, üzgün. Ama cebrah geldi. Ama Cebrah-ı Peygamber diyor ki, ya cebrah karşı Asya'nın niye gülümsüyorsun? Bak benim Abdullah i̇bn baksana, kanlar içerisinde ya Resulallah, yine de anasının için gülüyor mu? Neyle gülmüş? Bakın selamlar. Bedir'de, Bedir Savaşı'nda Ebu Ciel'den en kafir orada ağır, yaralı olarak yerde yatıyor. Harb bitti. Ebu Ciel'de ağa yaralanmış, artık ölmüş son anlarında yatıyormuş. Peygamber diyor ki, bakın bak Ebu Ciel'in nerede, onu bulun bakalım. Hazreti Mesut koştu gene hemen orada koştu. Ebu buldu. Tanıdı. Ama ölümü, mı belli hayatı da. Ayağınla Ebu Jel'in bastı. Ebu Jel'in kendi gözünü açtı. Ey çoban! Yüksek yere çıkmışsın dedi ona. Yani onu hakikati görüyor bu şekilde. E, kimde? Zafer kimde? Ebu Jel o durumda. Allah bir nasip etti deyince. O Muhammed'e söyle. Ona daha çok şu anda in, intikamın kinim var. O da hemen başını böyle kesti. Başını kesti. Orada öldürdü onu. Şimdi onun için başını ne Resulullah götüreyim. Şu Ebu Ceylin başı, o kafa İslam'a tabi çok muazzam baskı yaptı mekemi göremedi. Bir de zırh giymişti Ebu Ceylin kafir. Çok iri de kendisi de. Hadi Mesud zayıf Aciz, küçük olduğu için kendisi e bu başını kaldıramadı. Ağır geldi. Kaldıramayınca baktı nasıl nasıl götüreyim? Orada bir ip buldu. Bulanın deldi. İp kulağına bağladı, çekti. Böyle başını çeker çeker peygamber geliyor. Tam peygamber geldi. E Hacı abi yine geldi, yine gülümsüyor. Peygamber Ya hacı ne gülümsemişsin şimdi? Bak Resulullah. Bir zaman sen bana bunu sormuştun ya. İşte bak kulağa kulak kısa da kısa. Başlı yanda gidiyor bu şu böyle buyurun. <gülüyor> Tabi bunu al alı yani her birinin hayatında öyle tat anılar var ki her birinin anılarında. Mesela bunu yalnız anlatayım. Tabi bitmez o aile konuşsa bir sahibi yok, bitiremeyiz. Bir gün Medya i̇bn peygamber buyurdu ki, ye Abdullah i̇bn Mesud, gel bana bir konu oku bakayım dedi. Konu oku bana. Hatta Mesud çok da mütevazı tabi. Ya Resulallah ben mi sana bir konu okuyacağım? Kur'an sana nazi oluyor ya Resulallah. Yani ben kim sana bir okuyayım? Peygamber şöyle buyurdu, ya Abdullah oku ben senden Kur'an dinlemek istiyorum başından böyle. Nisan okuma okumaya başladı ayet-i geldi ki mahşer gün tasrı ayet gelince peygamberimiz şey yaptı kıf yatar böyle baktı, mesul başlık kalıra baktı peygamberimiz yaşlı, yaşlı, yaşlı peygamberimiz adaylanmıştı okunca bu şekilde bir de Hazreti Af Hazretleri beşincisi de o şeye geçmişti muhtemelen İlk olarak bu işte beş kişi Mekre'den Bu Bugün bulunan biliyorsun deniz sahili Ciddiye. Yani o zaman yol olan şehir orada. Boş olursa Ciddiye geliyor bunlar. Oradan gemiyle karşı gittiler. Karaka'dan peyderpey bir de çok oluruz tabii oraya. Asama denen kişi yani adı Asame Habeş hükümdarı Ülkesi Hristiyan bunların. Bunları iyi karşıya. Bunu adi dârunlara karşı iyi karşıladı bunları. Hatta bir gün bunları topluyor da oraya gelen muhaciri "O sizin peygamberinize gelen vahiyden diyor. Bir şey okur musunuz bana?" Şöyle baktı sahabeler. hadi Cafer de oradaydı. Hazreti Cafer Hasel abisi. Dediler ki Câfır okusun derler. Hazret-i Câfır bin Tayyar. Umut'u şehit oldu. Biliyorsunuz. O da şehit oldu. Yani Tayyar uçan anlamına geliyor. Esten uçak değil eski adı Tayyare idi Esten. Tayyare. Uçak. Yani, uçan anlamına geliyordu. Hazır Tayyar Yasin-i Şerif'i okumaya başlayınca Hazret-i Asame, onda hürsen kendisi ağlan başladı. Ağlan başladı. Elam'da Müslüman Odoğ oldu. Oldu. Hatta o öldüğü zaman Habeşistan'da öldüğü zaman Yemen'den peygamberlik e geldi, Medine'ye geldi. Yarısı ile Allah aslanen şu anda yıkanlığı kefenlini eee cenazesi hazır onun namazı kılın bu O Habeşistan'da Peygamberimiz Medine'de on namazını kıldılar. İşte buna bilayan Şah mezhebinde ı namazı kılınabiliyor. Hanefe'deki hikmetlere daha bir başka tabi girmiyor, Konu girmeyeceğim. Bu şekilde sahabenin pek çoğu Habeşen'e gittiler. Mekke'ye mükermede Peygamberimiz kaldı. Tabi diğer daha sabirleri kaldılar, gitmeleri kaldı burada. Mümüvvetin altıncı yılı, yani Peygamberin başı altıncı yılında, bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri safa tepesine çıktı, oturdu oraya. Ebu Cihel denen kafir oradan geçerken Peygamberi görünce, Bakın bu de. Yani bu kafirler bakın ne mi yani. Kafir. neler ya işte hoşgörüm, hoşgörü Hep bunu İslam'da bir ondan böyle. Ondan yok hoşgörü ama. Ebu Cehil peygamberimize şu akaret orada. Başta akaretten şey. Daha peygamber cevap vermiyor. Sineği çekiyor. Akşam üzeri Hazreti Hamza hava gitmiş. Hasta amcası kendisi. Hasta o bir ala gitmiş. akşam aldan dönüyor. Henüz Müslüman değil ama. O beraber o günkü onların adeti üzere Kabe'yi taf ediyor. Evlenecek edecek. Oradan birisinin cariyesi yani köle bir kız öne çıktı. Ye Hamza kaçan tavşanı ben de kovalarım eğer sen Hamza isen, Hamza'nın bir ağırlığı vardı, pehlivan yapısı vardı kendisinin, ve bir çok ağırlığı vardı, eğer sen Hamza isen, kaçan tavşını kovalama da, bak yeğenim Muhammed'e, Ebu Cevk'ün böyle böyle yaptı, sen Muhammed'ine, yetim Muhammed'ine sahip çıksın dedi bence. O kız da cari Müslümanmış, imanı gizliyormuş ama. O tam kendisini, Hazan'a böyle söyleyince, her Samsun tabii akrabalık damarı, kurbiyet deniyor buna. O damarı dokundu bu sefer. Evine gitmedi, döndü e, tekrar kabına geldi. Ebu Celi görü karşılandı. Yanında kabuk e, adamla oturuyorlar. Hemen yayını, yay çelik yayını aldı. Ebu Celi'nin başından hucu bunu vurdu, başın yarda bu şeyle. Seni benim Muhammed'im hakaret ederdi. Kalkıp diğerleri müdahale kalkıştılar. Ebu Ceyl oturur, oturur, oturur. Hamza haklı dedi. dedi. Hasan'ın başına yardı. Oradan peygamze gitti. Evine gitti. Hatçalın evine gitti. Soldarı Hasan Ebu Ceyl'in yanındaki arkadaşları, adamları. Neyi bize müsaade etmedin? Üzerine çıllanalım da, biz ona bir şey yapalım diye. Dedi ki, eğer bize kızarsa, gidi de Müslüm olabilir dedi. Hamza Müslüman olursa o zaman bizim kaybımız orada böyle. Yani baş yaralanmadan razı ki İslam olmasın beri. Hazamza Peygamber öne gitti dedi ki Ya Muhammed yeğenim Ebu Ceyl'nin senin intikamını aldım ben. Bak hay yayı kanlıymış. Bak bu yele kafasını yardım. Sen de üzülme hazin olma. Senin onun hakkını aldım intikam aldım ben ondan. Size gelmiş şöyle başın kaldı ya ammi ya amca. Ben intikam için dünyaya gelmedim. Benim görevim insanları kurtarmak, İslam'a getirmek. Onun başı yaralmış yaralanmış bana hiçbir şey yapılmadı benimle. Peki ya, yerim ne iş de? Amca gelmiştim orada amca Getir kelime şah tamcaydı. Kurtul. O zaman esenirdi. Hamza attı ama olmuş der. Yani manen tam o duruma gelmiş. Peki ya Muhammed dedi, tuttu elini. Orada Eram'la kimse getirdi, Müslüman oldu. Hasan'a Müslüman olduğu işi Mekke'de duyuldu. Haşimi, Haşim oğullarından, Kureş'ten Ve ağırlığı var, çevresi kalabalık. Kendi fiziksel gücü de çok kuvvetliymiş kendisinin. Her açıdan Mekke'de sayılı kişiymiş. Bu İslamlaşmışlara ile beraber Ebu Yeşil çığlığına döndü. Ne yapalım ne edelim? Toplamlıları bir evde. ona bir evleri vardı. Toplamlıları toplamlı orada. Buna bir şarap bulalım. Bu kadar baskı yapıyoruz. Öldürüyoruz. İşkence yapıyoruz. Engelleyemiyoruz böylece. Tek işmiş İslam'a dönmüyor. Ama İslam'a girenler çoğalıyor. Engelleyelim bu İslamiyet. Ne yapalım buna? Buna bir karar verelim. Toplandılar ileri gelenler, kafirler. Sonuç şu oldu kararları. Haşa. peygamberin öldürülmesine karar verilir. İttifaklı karar verildi. Ancak Peygamberimiz öldürülürse bu işleri biter de verildi. Bu öldürülmesi şart mı? Şart. İttifakla buna karar verildi Öldürülmesine Güzel ama bu işini kim yapacak? Evet peygamberi belki onlar için öldürmek kolay onlara gerek. O göre Tabi Allah'ın Resulü son peygamber bin tamamlanacak. Allah'ın korumasında Onlar işin bu yönü bilemiyorlar. Onlar aslında peygamberin filiste bakıyorlar. Yani yutulacak bir lokma gibi görüyorlar peygamberimizi. Yalnız eğer peygamberi öldürülürse İstora kan davasına dönüşecek. Haşim oldular, hep ortaya girecekler. O zaman koyduk uzun kural Hiç büyüyecek. Bunun için herkes başının eğidi. Kimse bunu üzerine alamadı öldürmeyi. Herkes baş önünde duruyor duruyorlar. Hep bize baktığına baktığına çıkmayan bir kişi yok mu bir kişi? Tabii teşvik ediyor. Hatta ödül kondu ortaya. Şu kadar benden dev, şu kadar benden para diye ödül ortaya konuyor. Hazreti aya kalktı. O da onun arasında o günü. Onun arasında da bence. Ayağa kalktı. Bu işi ancak Hattab olu Ömer yapardı kendisi için. O kişi da hemen bunu. Ebu Cihir, Ömer ben bekliyordum. Hazreti Ömer Mekre'de en süzü geçen iki kişi. Herkes çekindi bir kişiymiş böyle. Dediğini yapan son düşmeyen kişiymiş. Aybolun sonucu nereye varır? Düşümemiş bende. Akılcı değil bende. Nefsaneymiş, dediğini yapan kişiymiş. Dedi ben şimdi gidiyorum dedi. Muhammed'in başlangıcı kiştip size getireceğim dedi. Biliyorsunuz kavda bek yanıda bakıyor. Kırcını aldı ve çıktı. Gayet hırslı, intikam hırsıyla öfkelenmiş. artık yüzüp kan çandır mı yüzüyor? Gidiyor ama. Peygamber'in bulunduğu anda yeri bilmiyor ama. Peygamber'e sürekli peygamber gizli çalışıyor. Yolda bir arkadaşın gördü. Eski Nuhayn diye. Hazreti Nuhayn Müslüman olmuş. Ama İslam'ı gizliyormuş. Ömer'i, Hazreti Ömer'i öyle çok kızgın, heybetli, teraşı görünce düşman mı biliyor İslam'a karşı? Hazreti Nuhayn korktuğu bir engelleyebilsem ben bunu dedi. Ömer nereye bu şekilde çok teraşı görüyorum seni. Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum. Eyvah nasıl şimdi? Canı verecek ama onu engelleyemeyecek. Yetmiyor gücü. Ömer e gücü yetmiyor tabi. Yanlış şöyle dedi. Ya Ömer korkarım büyük işle girişmişim dedi. Hadi Muhammed'i öldürün diyelim dedi. Arkada koyuyor Müslümanlar var. Bu kadar da var, İslam'a gelmeyenler var. Onlarla sen değil, sen bütün sürenler başaramazsın onlarla. Demek ki sen beni tanımıyorsun dedi bu süren arkadaşın Naime. sen başını keşeyim dedi. Sen Müslümansın galiba. Dedi ki Ömer, sen beni bırak da ama bahsedilen kız kardeşi Fatıma. Önce sen size git. Onlar Müslümanlar dedi. Niyet dömeri oraya yollayıp Peygamber'e haber verecek gizlice. Tabii. Önlü alması için. Olamazdı Hüseyin Bir araştırmakta idi. Hüseyin Bey bu sefer gibi oldu. Nasıl kız kardeşi, öz kardeşi, Fatıma. Enişte nasıl saygı, hem amcaoğlu oluyor. Hüseyin olur bunlar böyle. Bu sefer yolunu değiştirdi. onlara da böyle. Sokağa giriyor tam dönünce. Hemen yakın sokağa dönüştü orada. Baktı gerçekten kuran okunuyor orada. Kuran okunuyor Peygamber şama değerine yeni vahi ayet kemeye gelince Peygamber'e özel görevlisi vardı. Hasta Habab. Ateşi yakılan yani. Bunu geçmiş evvelki hafta Hasta Habab'da. Ateşi yakılan sırtı yanan kişi bu okum yazma bilirdi. Peygamber bu gizli kureşlik diye Hemen bunlara bir şey yazardı bu. El gizlice gelirdi. Nerede İslam evi hani varsa oraya gelirdi. Yazı bile yazıp alırdı. Bilmeyeni ezber ettirdi onları. O günde Taha suresi yeni gelmiş. Hasta bunu bir geriye yazmış. Birkaç dolaşmış. hemen karşına gelmiş böyle. Onlara bunu ezberletiyor. Onlar da güya dizi okuyorlar. Yani kıtık sesle okuyorlar. Ezberime çalışırken ama o Kuranın feyizi onlar, o günkü İslam yani Resulullah saadet şey. o zor günü insanları bunlar. Öyle büyük veliler bunlar. Bunlar güya gizli kısaslı okuyor zannıyla aşağı gelmişler ses okuyorlarmış. Hazreti duydu ama şimdi hemen kapıya geldi kapıcılığından kilitlemişler. Başlı kapıyı yüttü. Tek buradan kaybı başladı. Bir baktı eniştesi Said, Eyfo Ömer geliyor. Korktular şimdi. Hasab'a bir yeri gizlediler. O süre yazı -i i bir yeri gizlediler. Seyit çıktı. Açtı kapıyı. Hemen ne bu kadar telaşlı falan derken hiç konuşmadan iki yerin tuttuğu kışın böyle yakasından kaldırın yere vurdu böyle şey. Çartıp yere vurdu. Yere düştü o. Belli falan bayağı Bu Bunun üzerine kardeşi Fatma çıktı. Abi ne yapıyorsun benim eşime kocama? Onun ne suçu var derken... Bir dakika onun yüzüne vurdu. Kardeşine vurdu. Onu yeri düşürdü. Farklı ağzından kan başlığına başladı. Abi, yerden şimdi. E, imanın tabi, yani canla tahtlı geliyor. Yani, tabi yaşayanlar, biz bunu bilemiyor muhtemelenler. Yaşayanlar tabi bunu bilirler. Yani can hiç kalıyor yanında böyle. Allah aşkı yanından tabi. O hale gelmişler. Abi öldürebilirsin. Ama İslam'ı ayramazsın be. Seni Allah yarattı. Sen önce dönemeyeceksin. Sen öleceksin. Başlangıç İslam tebliğ etmeye. Hazreti Ömer değişti muhteremden. Bir anda. Kalbi Hazreti Ömer birden birdenbire değişti. O abunun ah dili dana gibi olan Ömer, öyle bir koyuna dönüştü bir anda, bir ayakta. işte Mehmet geldi, acıma şefkat geldi ve oturdu yere. Kardeşim Fatma, okuduğun şeyi bana verilmişsin Beni bakayım ona. Vermem. Bilmiyorum tamamdırmışsın daha. Abi öldürürsün. Vermem ben sana ona. Kardeşim söz veriyorum. Okuyacağım. Yırtmayacağım. Sana iade edeceğim onu. Peki. Söz verdim. yaparmışsın dedim tabi. Kalkıyor bu kardeşi Fatma. Ama abi sen şu anda müşriksin. Hiç olmazsa Abdüz da bari. Sonra onu eline vereyim. Hiç olmazsa dedi. Onu Abdüz aldırdı. Türeti eline. aldı. Okumadı bir de Hazreti Okumaya başladı. Böyle kelime kelime okuyor. Tabi anlamında biliyor kendisi. O anda Rabb'in gönlüne fütuhat verdi. Böyle bir tür esrar vakıf oluyor. Şu adi kelimeye geldi. Bismillah. Levhü muhabis sanat vel erdi. Ve ma beynihüma ve ma tahte serah. Lehu Allah'ındır. Onun mülkü, onun emrinde, bak, onun kez denetiminde. Ma <mâ> fîs semâvâti vel erdi. Böyle. Gökler, gökte ne varsa, bak. melekler, atlodaki gazlar, o yıldızlar, galaksiler şimdi ne varsa <mâ> mutlaka? Ve ma <bennuhuma>, beyni hîmâ, ve ma ta'tez serâ. Yer altında, yani yere kabuğu altına da ne varsa Hepsi Allah'ın mülkü, emrinde, onun denetiminde. Yani her bir zerre, Allah'ın mülkü, onunki denetiminde. Has açılı felaseti verici. Şu alemin görü gibi oldu. Evet doğru veririz Zaten bir zerreyi hakim olamayan, Büyük şeye hakim olamaz. Her şey zerde meydana geliyor. İş şey yaptı. Kardeşim Fatıma. Ben de Hemen olacağım dedi. Hazreti Habbab duyuyor konuşmaları. Çıktı. Ya Amer! Bu sabah Resulullah dua ediyor. İslam'a gelmek istedim ben Gel seni Resulullah götüreyim. Hazreti Habbab bunu aldı şimdi. Hazreti gidiyor ama bunun önünde Alem değişti. Yere yavaş basıyor artık böyle. Allah içi yanıyor böyle. Yanıyor. O gün Peygamber Hazretleri has Erkam'ın elindeymiş. Sefa yanında. Onun evi daha biraz muhkemmiş. Koruma altındaymış. yüksek duvarlarda da varmış. Oradaymış. Tabi yanında sahabeleri var. Peygamberimizin. Onlar peygamberimizin sohbetinde o ruhsal hali ki yani cehennet değişmez muhtemelen. Allah'a de, yemin ederim değişmez muhtemelen. Öyle tatlı bir hal böyle şey. Bir gözcü kapıda varmış, geldi. Ya Resulallah Ömer geliyor. Ama Cebrahsullallah Peygamber de geldi anceden. Cebrahsullallah haber verdi. Ya Allah Ömer'in kayb-i geldi. İşi yanıyor, oraya geliyor. Müslüman olacak ama. Bir haber var tabi, peygamberimizin. Ya Resulallah Ömer geliyor. Orada bir tergünlik oldu, hastamız orada. O da hemen kılıcına yapıştırıldı. Peygamber otur, otur. O inyetti oturam, bak, bakalım. Hasmer kapıdan girdi ama tabii ne kadar büyüdüler. Her zaman görüştüler. ama hiç sanki Peygamber görmemiş. Daha o iman nuru ile Peygamber karşısına görünce hakikate Muhammedini muhterar. Hakikatı Muhammed diye dinle bariş işte. ya. Fidesi atom atom üstü di işte. Beden değil bariş. Ederi değil bariş. Işte. Peygamber hakikaten gerçeği gördü. O durumunu gördü bariş. Işte. Arş bariş ayından görünüşünü gördü. Hasemirin dizinin bağları çözildi. Yürüyemiyor şimdi tutuldu. Böyle, böyle yanlı, yanlı, yanlı böyle. Dizinin bağları çözüldü. Aya atamıyor. ya. İki kişi ona girdiler ve getiriler. O Peygamber önüne. Ya Allah. çabuk Müslüman olacağım. Yani o anda işlemine korku geldi, ölüvermeyin Müslüman olmadan diye. Peygamber tut elinden, ya anlar kul, söyle bakalım dedim. Bir söyleyelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resülü. Bunu Allah'ın Resulü, Peygamber söylemedi. Hazreti söyledi. Orada bulunan Hazreti Hamzalar, diğer sahabeler hep bunu söylediler. söylediler. O güne kadar kim İslam'a gelirse hep böyle gidip tutulurmuş. Bu mesele gizlice olurmuş. Fakat orada bulunan sahabeler Has Ömer'e gelmekten o ki o anda olmadan tekbire başladı bunlar gelmeye. Sessizliği beraber. Allah-u ekber, Allah-u Ekber ya böyle. Yani Öyle bir simiş oldu, bir hal oldu. Hazreti Ömer başladı. Yani cezbe geldi böyle. Aşk geldi böyle. O taktı bir ağlama. O kadar taktı, fiiz, ağladı, ağladı, ağladı. Peygamber Efendimiz'e mübarek gösterip, şey yaptı, sıfatladı. Sonra sakinledi. Ya Resulallah, biz kaç kişi Müslümanlar? Ve Peygamber'imiz, sen kırkıcı Müslümansın. Yani kırklar, meclisi... Orada meydana geldi. Ben kırk. kırkını gittim aslında böylece. Ya Resulallah, Niye burada gizli oturuyoruz? Çıkalım meydana ya Allah. Gidelim Kabe'de namaz kılalım. Peygamber peki ya Ömer. Vakti geldi, çıkalım şimdi. Haz ve şimdi öyle geçti. Peygamber'i korumak için yani Peygamber'in onun arkasında... Haz Hamza, Haz Bekir bir anda, Diğer sahibi arkalarında... İlk İslam'ın açık şadir, yani bugünkü deyimde gövde gösterisi denilir. Yürüyüş böyle, küpe karşı çıkışı bu şekilde. Şimdi diğer yanda ne oluyor? Diğer yanda Ebu Cehil, orada bulunan bütün kişiler, müşrikler oturmuşlar Kabe'nin bir yerine. Ömer'den Peygamber'in başını bekliyorlar şimdi ama. Ömer bunu yapar mı? Yapar. Kesin bu. Kesin bu. Onlar Peygamber'in başını bekliyorlar şimdi bir de gözü koymuşlar. Onlara müjde verecek. Ömer peygamberi getirdi. Gözü bağırdı. Müjde müjde ne var? Ömer geliyor. Hepsi teslim olmuş geliyor buraya. teslim almış. Orada da sevindiler. Ebu Ceyh çok cin fikirli kafir ama. Hamza orada mı? Ali orada mı? Ebu Bekir orada mı orada? Onlar can verirler. Peygamber onlar. Bunda bir şey var bunda. Bir soğuk ilerlen şimdi. Ebu Cebaşa'nda kalktılar büyük bir kafile. İki kafile beni karşılaştılar. Ebu C. baktı. Ömer ne oldu sana? Ömer şunu söyledi. La ilahe illallah Muhammedus Yol Yaşasın yani Ömer deyince Ömer seni hüsumet Şöyle dedi bu sefer. Beni bilen bilir dedi. Hatta bu Ömer'im ben dedi. Kim muhabbet yan bakar seyredi? Artık karşı Ömer babamın nasıl bunu? Verdi. İlk İslam'da orada namaz açı kılındı orada. Toplananlar ve orada bulunan sahabeler kimse dokunamadı. Şimdi ne oldu azı cemaatimiz? Baktım Mekke müşrikleri hatta Ebu Cehil şöyle diyor Ebu Cehil işte diyor kavmimiz bu ikiye bölündü diyor. Hasım İslamlaşması ile bugün diyor Kureyş kavmi ikiye bölündü bugün diyor. Artık İslam bir güç yolu karşısında böyle. Oldu. Bunun üzerine yine toplandı Ebu Cehil. Ne ekmesi muhtemelenler? Yani zavallayacağım kendisine şimdi baktım. Yani zavallı insan böyle. Hep sırf şerre, yani şeytaniyete çalıştı. Yine topladı müşrikler toplanlar bunları. Bu defa bir karar aldılar. Müslümanları dinden geri döndürmek ve yeni insan İslam'a geleni önlemek için. Tedbir aldılar. Abluka. Altına bunları. Ve toplandılar, karar aldılar. Bu bir Kağıda yazıldı. Bundan sonra Müslümanlarla ve haşimilerle, Ebu Talip Şeyh'in dahil İslam'a gelmeyenler bile Peygamber'in soyu olduğu için bundan sonra Müslümanı haşimlerle kimse görüşmeyecek, selamlaşmayacak, kız alıp kız vermeyecek, hasta olsa ölesiye nesine hastalığının gitmeyecek, Onu almayacak mal satmayacak. Buna bir ahitname deniyor. Yani sözleşme. Bunu kağıda yazdılar. Her bir ona basıp orada lat uzayı için yemin ettiler. Bunu yazdılar. Bunu güzel bir aklanıcı aklanacağı ipek bezere sarıp bunu Kabe'ye astılar. Tabii Kabe kapısı kilitli. Kimisi açamıyor kapısında. Bunun üzerine ne kadar Müslümanlar varsa, haşimler varsa her biri Ebu Talib mahalle toplanıyorlar bu süre toplanlarına da. Gerçekten Müslümanlar için çok güç şartlarda yaşamak zorunda oldu böylece. Çarşıya çıkamıyorlar. Dövme sövme. Bir hasta çıkabiliyor. Kılıç elinde. Hazreti Ömer o zaten pençe peşe geliyor ona şey yapamıyorlar. Hazreti Bekir'e de pek dokunamıyorlar. Akra arkası çok kablo falan derreten. Ama diğer Müslümanlar çarşı çıkıp da... bir ölçek arpa mı alamıyorlar. Eshaf da satmıyor. Zaten gören bunlar tekrar dövüyorlar. İşte. Almak yok, mal satmak yok bunlara. Üç sene sürdü bak yani. o Üç sene aldık sürdü. Çocukları zayıfladı. Ağızları yaralı çocuklar. Işte. Çok zaman oldu ki... çöl bitkilerini topeyi kaynatıp onu içtiler böyle. Bu şekilde... Artık zoraki bir yaşam yaşam. Fakat bir tek İslam'dan dönmüyor ama genelde. Yani o kadar zayıfladılar, bitkinlik hallere geldiler. Fakat tek İslam'da dönmedi. İslam daha gelişiyor ama. Allah'ın güneşi tabi ya, Üç sene aşağı yukarı tam olmadı da iki sene biraz geçti. Peygamberimiz hamcası Ebu Talep'e geldi. Amca. Az önce bana Cevbi geldi. Şöyle buyurdu. O ait name'de ne kadar yazı varsa her yerini bir güvey kurdu yedi onların bir küçük kurt. Hepsini yedi. Yani bir Allah ismi kaldı orada. Onlara bunu söyle. Kabe kilitli. Anahtar onlarda. Kimse giremiyor Kabe Ebu Talib bu sefer çıktı. Kabe yanına geldi. dedik onlara Arkadaşlar dedi onlara. Bakın dedi yeni Muhammed'a geldi, Cerrahsana gelip haber vermiş. Gidin, açın Kabe'nin kapısını, işte girin. Eğer Muhammed'in dediği doğru ise, artık bu işten vazgeçti Bu ablukayı artık kaldırın dedi böyle. Yok, eğer Muhammed dediği yalan çıkarsa, ondan ben elim çekiyorum dedi. "Ben naa ayrılıyor dedi. Ben Buna sevindiler buna. Yani olamaz akıllarınca hemen koşup gidler, kâğıdı baktılar baftalar İçinde iki kelime. İsmi ki Allah yazılıymış başında. Tek o yazılı bir şey olmamış. Bütün yazıları hepsi yenmiş. Hiç kâğıdı şey kalmamış annemle. Kalmamış Bunu görünce Ebûce gelen direnmek istedi ama diğerleri artık vazgeçtiler. Bir de bunu yazanın hemen kurumuş eleme kurumuş yazanda kişiden de. Abluka bu şekilde kaldırıldı. Biraz Müslümanlar bir hafif bir rahatlama gibi oldu ama Peygamberin çilesi bitmiyor Muhtemelen. Yani o cennet ucuz değil Muhtemelen. Peygamberlik de kolay değil değil Ne oldu? Ne oldu? 10. yolu hicretin oldu, nübüvvetin oldu. Ebu Talip ağır hastalandı. Ebu Talip'in üstüne olmamıştı. Ama peygamberimizi seviyordu, eli büyütmüştü, koruyordu. Arka çıkıyordu. Ebu Talip ağır hastalandı. Artık ölüm yatağında. Peygamberimiz'e sık ziyaret ediyor. Yine peygamberimiz bir gün geldi artık Ebu Talip son nefeslerini artık yani aklı başında, bilinç yerinde, son anların artık yalvardı. Amca, ne olur amca? Gel amca. Kerem Eşe'ye de getir amca. İman mı öl? Ben de hakkın çok dedi. Beni sen büyüttün. Her şeyin katlandığını, arka çıktın bana. Mahşede Allah'a kadar yüzüm olsun sana şevası bulunabileyim dedi böyle çok yalvardı. Ama ne yıkılsa bakın muhteremler o anda Ebu Ceyl de orada. O da ziyarete gelmiş. Ebu Ceyl de sakın Ebu Talip heyecanı dinine bırakma. O baskı yapıyor. Peygamber'e ağlarak yalvarıyor. O derken şöyle dedi en son gözünü açtı da Ya Muhammed ben şimdi sana iman edersem Arkandan Mekke'nin kadınlara bile bana gülerler. Bak, eline bir inandı, bağlandı derler. Arkanda bile bana gülerler. Arkamdan gülmek istem kendime dedi. Yani bir onurun meselesi yaptı bunu. Kendi Mekke'nin reisi, onun eline bir hakir küçük gördü, kendisini gördü. onun meselesi yaptı. Nihazetlik iman nasip olmadı muhtemelenler. Peygamber ağladı, üzüldü. Başlısı sıvazı mağmıcısın her tanbi her tanbi elleri böyle. Elle, elle böyle. Sıvazdı. Yalnız iki en altını unutturdu o mevlam. Evet her iki en altını tabanı unutturdu. Böylece işte cehennemde, tabi cehenneme giremiyor. Evet mi giremiyor? Yani o cehennemde en hafif azap ona olacak. Ateşi yakmayacak. Yani ateşi alev olacak. Ama su yakmayacak ona böylece. Ateş serin olacak. Yalnız ayağının iki tabandan yanacak. O benim kanacak kaynayacak muhterem be. Beyni kaynayacak. Artık üç gün geçti. Üç gün sonra daha bir felaket koptu muhteremler. Hatice-i validemiz vefat etti. Üç gün sonra kaynayacak. Peygamberimizin her şeyiydi iyiydi. Hatice ana muhteremler. Yirmi beş senelik peygamber hayat arkadaşı Peygamberimizin. Mekke'nin mühendisinde Mek Mek Mek ağırlığı vardı. Hatice ağırlığı vardı bilgisi, kültürü, her açıdan örnek bir kadınmış. Peygamberin dışına kadar üzüldüse bile evine girdi mi, hemen kapıda karşılarmış. Böyle. Gayet saygı, sevgi, örmek, gönlünü yaparmış, her şey yaparmış. Peygamber'i avutmaya çalışırmış, üzülü çalışırmış. Ama Allah'ın takdiri muhtemelde. İmtihan bu ya peygamberimizden o sevgili eşi Hatice validemiz Allah'ın razı olsun terendiler. Yani dört büyük kadının biri. Dört kadın vardı büyük veli makamla çıkmış. Bir as Hatice validemizdir. Ağır hastalandı. Resulullah yanına tabi. sana sonra mucizevi amel durmadan. Hatice bak Meryem geldi. hasi Meryem geliyor. Hatice bak Asiye geldi. Hava geldi bu şekilde ve Peygamber Cennet'e yerini gösterdi. Hatice bak, bak Cennet'e bak köşesine baktığını bekliyor bu şekilde böylece. tam Peygamber'e baka baka, Cennet'e baka baka ölümlerin en iyisi bir şekilde. Ama arkada gözü var, Resulullah'a bırakıyor. Daha doyamadı Peygamber'imize. Her şey İslam için verdi. Allah için çalıştı. Zor günlerden kadınıydı ve peygamberimizin kucağında ölüktü. Allah Resulünün kucağında ruhum MeVeli Allah diyorlmayıp Mevla teslim Mevlamıza. En iyi ölüm tabii ölüdü. Ve peygamberimizin var elleriyle Mekke'de bezarlar boğdu. Peygamberimizin razı olsun. Bundan sonra peygamberimizin daha zor günleri başladı. Ama tabi artık ibret vermeye başlamıştığımız insanlar. İnşallah hafta yarısı bozuyun İnşallah o son kısa zor dönem orada işte Medine gidip İslam güneşinin orada doğuş İnşallah iller Fatih. <Gülüyor>